Herkese merhaba Rauf Kesemen ve Damla özlerle birlikte hemzemindesiniz ve bu haftaki konumuz sivil toplumun da yavaş yavaş Paris'teki iklim zirvesi aralık yaklaşırken olduğu gibi e, yine iklim değişikliği üzerine olacak çok heyecanlı bir kampanyadan bahsediyor olacağız sizlere. Rauf e, sen mi açıklamak istersin ben mi açıklayayım nasıl gidelim? Bence sen başla. Peki. Ee, yeni olarak Türkiye'de de bir ayağı olan e, We Are The Climate Generation iklim kuşaklarıyız kampanyası e, başlatıldı. Bu kampanya aslında yedi ülkeden yedi ajansın bir araya gelmesiyle oluşturulan bir kampanya. DNS Donut Smile Network e, sosyal fayda iletişimi yapan ajanslardan oluşan bir birlik. Avrupa çapında yedi ülkede her ülkeden bir ajans olmak üzere e, bir araya gelen iletişim ve reklam ajanslarından oluşuyor. Ve sosyal fayda üzerine odaklanıyorlar Onların başlattığı bir kampanya ve 7 ülkede aynı anda eş zamanlı olarak başladı. Bu kampanya kapsamında temel olarak söylenen şu. 50 yıldır iklim değişikliğini tecrübe ediyoruz. 50 yıl demek aslında 3 kuşak demek Yani bir babaanne anneanne Bir ebeveyn Ve bir çocuktan oluşan 3 kuşağı birden etkileyen 3 kuşağın birlikte tecrübe ettiği bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz Ve bunu artık bugün Durdurmak zorundayız Tarihi bir görevimiz var Çünkü bizler iklim değişikliğini durdurabilecek olan aslında bakarsanız son kuşağız Eğer gezegenimizi korumak istiyorsak Çocuklarımızın geleceğini korumak istiyorsak Dünyamızı da korumakla mükellefiz Bu nedenle de ...bizler iklim kuşaklarıyız diyen, bunun için sesini yükselten, bunun için çevresini harekete geçiren... ...ve bir farkındalık yaratmayı amaçlayan bir kampanyadan, uluslararası bir kampanyadan bahsediyoruz. Türkiye ayağını biz üstlenmekten dolayı son derece heyecanlı ve gururluyuz. Ee, ancak kampanyanın kendisi de çok heyecan verici. Kampanyanın asli ayaklarından bir tanesi de iklim zirvesi sırasında Paris'te başlayacak... ...eş zamanlı olarak yedi ülkede açılacak sergilerle de devam edecek... Özetle aslında bu biraz detayları üzerine konuşalım. Evet, bu sergiler dediğimiz aslında fotoğraf sergileri. Üç kuşağı birlikte gösteren fotoğraflardan oluşuyor bunlar. Ve bu fotoğrafların üzerinde We Are The Climate Generation yazıyor. Ve fotoğrafta bulunan insanların söyledikleri sözler var. Birer afiş gibi düzenlenmiş işler bunlar. 9 tane olacak toplam. Ama burada güzel olan şu, onlardan ibaret olmayacak. WeAreTheClimateGeneration.com kesme işareti TR. Taksim. <gülüyor> taksim <gülüyor> işareti pardon. WeAreTheClimateGeneration.com ya da com. Taksim yani slash TR. Evet bu adrese girdiğinizde kendi fotoğrafınızı da yükleyip... ister yazılmış mesajlardan birini seçerek... ...isterseniz de kendiniz bir mesaj yazarak bu kampanyaya katılabileceksiniz... Sosyal medyada paylaşarak e, ya da işte basıp duvarınıza asarak artık her ne istiyorsanız, nasıl kullanmak istiyorsanız kullanabileceksiniz. Bu bir farkındalık kampanyası başlangıç olarak. Ama neyin farkındalığı e, dersek, e, biraz önce sözünü ettiğimiz... Cümle çok önemli Damla'nın sözünü ettiği cümle. Bizler iklim değişikliğini durdurabilecek son kuşağız. Yani bu üç kuşak aslında 50 yıldır iklim değişikliğine doğmuş çocuklardan, iklim değişikliğinin içinde yaşayan ailelerden oluşan bu üç kuşak iklim değişikliğini ne yönelik müdahale etmek, durdurmak için hükümetleri ve şirketleri bu konuda baskı altına almak için sözlerini söyleyecekler ve aslında bizden sonra da söz söyleyecek bir kuşak kalmayacak. Çünkü Ömer Madrın dediği gibi 35 yılımız kaldı. Ee, bu projenin heyecan aslında projeyi biraz detaylandırırsak şöyle bir işten bahsediyoruz. Yedi ülkede yedi ayrı fotoğrafçı yedişer ailenin fotoğraflarını çekti. Üç kuşaktan oluşan yedişer ailenin fotoğraflarını çekti. Ve bu fotoğraflardan oluşan 49 fotoğraflık bir ilk posterler afişler serisi hazırlandı. Bunlar biraz önce bahsettiğimiz wearetheclimategeneration.com slash e, Taksim TR adresinde Türkiye'nin e, serisi görünebilir ama aynı zamanda bütün ülkelerin sergileri de gezilebilir. Bu fotoğraflardan örnek alarak zaten insanların da kendi fotoğraflarını yüklemelerini iklim değişikliğiyle mücadele eden kuşağın bir parçası olduğumuzu hepimizin söylemesini isteyen bir kampanyadan bahsediyoruz. Heyecan verici tarafı da şu. Bu yedi ajans bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyor. Ya yani Ajansların da kendi sorumluluklarını üstlendikleri bu kampanya için hem emek zaman hem maliyet ayırdıkları bir işten bahsediyoruz. Aynı zamanda bu yedi aile, üç kere yedi, 21 aile büyüğü diyelim. Üç kuşaktan oluşan yedi ailedeki herkes gönüllü olarak bu fotoğraflarda yer aldılar ve uluslararası kampanyaya destek vermek için burada yer aldılar. En güzel işlerden biri de çok özel fotoğrafçılarla çalışıldı bu kampanya için ve o fotoğrafçıların her biri de bu işi gönüllü olarak yaptılar. Yani aslında İMC usul Herkesin kendi emeğini koyduğu bir kampanyadan bahsediyoruz fotoğrafçıların isimlerini anmakta fayda var diye düşünüyorum çünkü e, en büyük emeklerden biri onlara ait e, Almanya'dan Miran Schmidt katıldı Belçika'dan Nicolas Van Haren katıldı Danimarka'dan Piet Monson katıldı. Fransa'dan Samuel Crislebaum katıldı. İtalya'dan Andrea Sabatello fotoğrafları çekti. İngiltere'den Len Grant ve Türkiye'den e, çok sevdiğimiz ismini de iyi bildiğimiz e, önemli fotoğrafçılarımızdan biri Gürcan Öztürk. Gönüllü olarak bu projenin fotoğraflarını çektiler ve sergilenmek için teslim ettiler. Evet böylece ülkelerin de isimlerini vermiş olduk. Bu ülkelerin her birinde kendi iç kamuoylarında bunu gündeme getirmek, iklim kuşaklarıyız başlığını gündeme getirmek gibi bir iş var ama burada o güzel olan şey şu, bunlar iletişim ajansları, reklam ajansları bu işi yapanlar, aralarında sosyal fayda iletişimi için çalışan çeşitli türden ajansların olduğu bir grup bu grubun böyle bir şeyi gönüllü olarak yapması ve bunun çok uluslu bir şekilde yapılması önemli burada evet imece usulüyle yapılıyor ama bayağı böyle hani Avrupalı ajansların bir araya gelerek yaptığı bir imece usulü çalışma var tarihi bir görevimiz var demiştik bu tarihi görev ne yani harekete geçme zamanı geldi diyeceğiz ama aslında geçiyor yani harekete geçmekte geç kaldık şu anda iklim değişikliği bizden önce harekete geçmiş durumda ve her dakika, her ay, her hafta bu değişiklikleri hissediyoruz. Yani aylar, mevsimler kaydı diyor kimisi, kimisi işte bu bölgede hiç hortum yaşanmazdı, bunlar nereden çıktı diyor. Bunları dedirten bir değişiklik var doğada. Şimdi bu değişikliklerle yüz yüzeyiz. Artık daha fazla insana, olabildiği kadar çok insana... Sadece bu meseleye duyarlı kesimlere değil, sokaktaki insanlara da bunu anlatmanın yollarını bulmak zorundayız. Bu kampanyanın biraz öyle bir özelliği var. Ee, kendi fotoğrafını yükle dediğimiz insanlar, belki de büyük bir kısmı bu meseleye yeni başlayacak. Yani yeni, yeni başlayanlar için iklim değişikliğine karşı kampanya gibi de bir durum var burada. Ee, o yüzden biraz aşırı popüler bir kampanya, biraz aşırı light bir kampanya. Ama yayılabilmesi için, genişleyebilmesi için buna biraz da ihtiyaç var. Kampanyanın söylemi dili ve kullandığı teknik hakkında da konuşalım ama istersen önce bir kısa ara verelim bir şarkı dinleyelim ondan sonra kampanyanın söylemi ve iklim değişikliğinin iletişim problemleri içerisinde ya da iklim değişikliği iletişimi dediğimiz o büyük heyula içerisinde nereye denk geldiğini konuşalım. Evet. Ee, ...iklim değişikliğiyle mücadele aslında yeni bir mevzu değil, önümüze de yeni gelmedi... Ee, ...ve bununla ilgili yapılmış onlarca şarkı var aslında bakarsanız... ...bunlardan bir tanesi oldukça da ikonik, eski de bir şarkı... ...artık hatta söylemenin de bir e, şeyi çok hükmü kalmadı... ...çünkü Kyoto çok tartışılmıyor ama... ...Bad Religion'ın Kyoto Now adlı çağrısını e, dinleyelim... ...ondan sonra tekrar hemzeminde kampanyanın mimarisini konuşmaya devam edeceğiz... Of no, not the science fiction kind. It's all about ignorance and greed, and miracles fall the blind. The media parade and disjointed politics, founded on petrochemical plunder, and we're its hostages. If you stand a reason, you're in the game. The rules may be elusive, but our pieces are the same. And you know if one goes down, we all go down as well. The balance is precarious, as anyone can tell. This world's going. I and... Brutal sun is rising on a sick horizon It's in the way We live our lives Exactly like the double edge of a cold familiar knife And supremacy weighs heavy on the day It's never really what you own but what you throw away And how much did you pay? Don't allow This mythological monster to exact its price Iklim değişikliği ile ilgili çok uzun yıllardır çok fazla şeyler söyleniyor. Bad da oldukça sert. Kyoto'yu hemen şimdi e, yürürlüğe koyalım demiş ama işe yaramamıştı. Artık bütün bu söylemlerin, bütün bu fırsatların sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Hepimizin adım atması gerektiği, hepimizin kişisel hayatlarında da adımlar atması gerektiği ve ancak ve ancak böyle bu tarihi görevi yerine getirebileceğimiz bir döneme girdik iklim değişikliği ile ilgili. Buradan kampanyanın söylemine dönelim. İklim kuşaklarıyız kampanyasına. Burada kampanya bütün bu süreç boyunca yani bugünden başlayarak Paris'teki iklim zirvesi sona erene kadar iklim kuşaklarıyız hashtagini kullanıyor olacak. O yüzden iklim kuşaklarıyız hashtagiyle yazdığınız her şey iklim kuşaklarıyız hashtagiyle yüklediğiniz her fotoğrafı da aynı zamanda görüyor olacağız. Evet ya da we are the climate generation hashtagiyle o zaman uluslararasılaşıyor evet. kampanya. E, Ruf bu kampanyanın söyleminde bir e, değişiklik var aslında ben biraz da bu kampanyanın iklim değişikliğinin iletişiminde nereye denk düştüğünü konuşmak istiyorum çünkü genelde iklim değişikliği ile ilgili konuşurken ve bunun iletişimi ile ilgili konuşurken hep üstten anlaşılmaz ya da çok veriye dayalı bir iletişim heyulasıyla ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyoruz şimdi ise evet biraz fazla da olsa popülerleşmiş ve sahiplenilmeye daha müsait bir dille karşılaşmışız gibi. Evet şimdi şöyle bu, bu, bunun neresi orijinal ya fotoğraf yüklüyorsun işte üstüne de sloganını yazıyorsun ya da hashtagini yazıyorsun diyebilir insanlar. Doğru tam da bunu yapıyoruz ama burada neresi yenilikçi denilen tarafı da tam burası. Şimdi insanlar birisinin babası birisinin annesi birisinin oğlu birisinin evladı birisinin kızı birisinin dedesi olarak kimlikleniyor. Aynı zamanda bir mühendis olarak işte bir tasarımcı olarak bir. Radyocu olarak kimlikleniyor. Yani kendimize ait bir kimlik olarak biçtiğimizde onun bir adı var. Bu kampanya yeni bir kimlik daha ekliyor size. İklim kuşaklarısın kardeşim diyor. Ben iklim kuşağıyım. Başka bir şey daha var. Yani bir şeyin daha farkındayım ben diyor size. Bunu söyleyen insan. Şimdi bu farkındalık önemsiz gibi görünmekle beraber son derece önemli. Yani kimliklerimizin içine bir cümle daha ekliyoruz. Ben tasarımcıyım. E, Radyo programı yapıyorum radyocuyum işte şuyum buyum şu siyasi görüşteyim şöyleyim ama iklim kuşağıyım aynı zamanda bana iklim kuşağıyım dedirtmek ve benim bunu dememi e, sağlayarak bir başkasının da benden görerek kendisinin iklim kuşağı olduğunu fark etmesini sağlamak ve onun da ben, ben de iklim kuşağıyım demesini sağlamak bu anlamda önemli bir şey eee Evet sıfırdan başlıyoruz neredeyse yani insanlara veri depolarını önlerine koyup dünyada şunlar oluyor iklim değişikliği bundan sonra şöyle şöyle şeylere neden olacak bak bugüne kadar bunu oldu falan demeden bir iklim değişikliği kuşağının içinde yaşadıklarını söyleyerek başlamak e, ve kendilerinin de bunu fark etmesini ve bu farkındalığın üzerinden ortaya çıkacak olan e, ne kadar ilginler, ilginlikleri yüksekse o kadar veriye erişmelerini sağlayacak olan köprüler kurmak. Bu kampanyanın aslında derin felsefesi bu, derin e, stratejisi bu. E, son derece yalın ama son yalın olmasının nedeni bizim bu meseleyi e, sokaktaki insana bugüne kadar indirememiş olmamız. E, gördüğümüz manavda iklim kuşağı ve e, dedesiyle beraber, e, kendi çocuğuyla beraber iklim kuşağı. Bunu ona fark ettirebilmenin bir başlangıç adımı bu. Ee, başka araçlar neler olabilir sosyal medya dışında fotoğraf yüklemek vesaire dışında neler kullanılabilir onu kampanyanın ilerleyen zamanlarında göreceğiz biraz söz etmeyelim şimdilik ee, i̇klim değişikliğinin iletişiminden bahsederken hep karşılaştığımız problemlerden bir tanesi zaten tabana yayılmaktaki e, sorunlarda elbette ki bu tam kampanya küresel olarak iklim değişikliğinin iletişiminin problemini çözmeyecek. Ama bir örnek olarak, bir ayak olarak ve uluslararası sahiplenebilmeyi yaratacak bir fırsat olarak işe yarama ihtimali var. Zaten... Şeyden kurtarıyor bu, ee, sözünü kestim. Ee, i̇klim değişikliği meselesini iklim aktivistlerinin e, sürdürdüğü yük, bütün yükü onların ...taşıdığı bir evet. durumdan kurtulmanın bir adımı bu. Bir ön adım ama bu adımın sağlayacağı avantajlar bizi bu alanda biraz daha kolay hareket edebilir hale getirecek diye umuyoruz. Biraz da bunu hani aileler üzerinden götürmenin sağladığı yayılma olanakları var. Çünkü herkes kendi ailesini e, bu işin içine kattığı zaman... ...onlar kendi tanıdıklarını kattığı zaman çığ etkisi yaratabilecek bir fırsattan bahsediyoruz. Zaten kampanyada bunu söylüyor. Diyor ki paylaşacağınız her fotoğraf yaklaşan felakete daha fazla insanın fark etmesini... ...ve tartışmasını sağlayacak. Amacı tartışma açmak. Gelin bu mücadeleyi büyütelim, çözüm önerilerini paylaşalım... ...ve iklim kuşaklarıyız diye haykıralım. E, haykırmanın vakti çoktan geldi de geçiyor çünkü ve harekete geçilmesi lazım zaten e, Paris'te Aralık ayında yapılacak olan zirvenin de bu kadar önemli olması bu kadar e, bu aydan itibaren hem sivil toplumun hem de genel olarak kamuoyunun umuyoruz ki gündemini kaplayacak olmasının temel sebebi bu. Evet e, bir, Türkiye'de bir e, daha önce başlamış olan bir kampanya daha var iklim için kampanyası. Evet. İklim için adresinden erişilebiliyor iklimicin.org adresinden. 12-13 Kasım'da Boğaziçi'de bir Boğaziçi Üniversitesi'nde bir iklim forumu yapılıyor. 14'ünde 14 Kasım'da da bir büyük iklim yürüyüşü yapılıyor. İşte saat 14'te olacak galiba 14 Kasım'da. Burada da amaç aşağı yukarı aynı. Ama iklim için kampanyasının burada yaptığımız kampanyadan tabii ki temel farkı politika üretmek, politika üreticileri bir araya getirmek. Üreticilerini bir araya getirmek e, ve şeyler üzerinde karar vericiler üzerinde baskı oluşturmak yani bir kamuoyu baskısını veri temelli oluşturmak daha çok. E, biz bu kamuoyu baskısını oluşturabileceğimiz bir kamuoyunun da daha geniş olmasını sağlayacak bir kampanya yapmaya çalışıyoruz. Aslında farklı farklı yerlerden başlamış e, iki kampanya hatta başka kampanyalar da var. Pek çok kampanya aşağı yukarı aynı hedefe e, doğru yürüyor. İşte Paris'te bunun düğüm noktası. Zaten böyle bir e, iletişimin, böyle bir meselenin, iletişiminin tek katmanlı olması beklenemez. Herkes e, tutabildiği ucundan tutacak. Çok katmanlı bir iletişim yapılacak. Çok farklı hedef kitlelere yönelik. Çünkü işin bir tarafında yeni bir enerji ahlakı yaratmaktan bahsederken, sadece yeni bir enerji ahlakı değil, yeni bir yaşam ahlakı, ortak bir e, küresel toplumsal sözleşme. Çünkü yapmak zorunda olduğumuz şeyler aslında biraz da bunlar. Öbür tarafında da bireysel olarak kendi hayatlarımızda da değiştirebileceğimiz şeylerden bahsediyoruz ve burada çok katmanlı bir iletişiminin zorunlu olduğu aşikar evet yani zaten biraz da o yüzden yedi ülke var bu işin içinde o yüzden aslında ortak özellikleri sosyal fayda alanına çalışmak olan ajansların kurduğu bir platform tarafından yürütülüyor Türkiye'den e, Mira yürütüyor, biz yürütüyoruz e, kampanyayı İstanbul e, olarak ama dünyadan, e, Avrupa'dan daha doğrusu çeşitli başkentlerden de altı tane daha e, ajans var. E, bu, bu aynı nedenden kaynaklanıyor. Yani e, sonuçta iletişimle yapılabilecek alanlar sınırlı. Yani burada e, e, eğer bir... ...lobi faaliyeti yürütmüyorsanız... ...ya da kamu iletişimi yapmıyorsanız... E, ...yaptığınız iletişim... ...ancak geniş e, yığınların... ...sizin... E, ...sözlerinizin daha fazla yayılmasına... razı olacak, taşıyıcısı olacak... ...bir pozisyon edinmesini sağlamak olabilir. E, tekrar gibi olmasın ama... ...yine söyleyeyim yani bu kampanya... ...üzerinde... E, bir tür sörf yapılabilecek insan yığınları yaratmayı amaçlıyor. Yani ben iklim kuşağıyım diyen kişinin üzerinden sözünüzü bir başka tarafa sıçratma şansını yaratmak için yapılıyor. Dolayısıyla da bir tür iklim kuşakları basamakları oluşturmaya çalışıyor bu kampanya. Bu basamakları tırmanarak nereye gidilecekse oraya gidilebilir hale getirmeye çalışıyor. Yine kısa bir ara verelim. Ondan sonra kampanyaya katılım ve neler yapılabileceği üzerine e, biraz konuşalım. Ha evet konuşalım. E, söylemiştik biraz önce küresel ısınma aynı zamanda e, küresel ısınma ve iklim değişikliği aynı zamanda çok uzun zamandır da popüler olan bir konu ve bu konu için yapılmış pek çok şarkı var. Bunlardan bir tanesini daha dinleyelim. Breaking Laces'tan Global Warming Day. Ondan sonra yine hemzeminde iklim kuşaklarıyız kampanyasını konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor> you've erased oh what a day write down this endless story so blow me away this porch on a day and don't let the world ignore Hemzeminde uzun zamandır sosyal fayda iletişimi üzerine konuşuyoruz. Fikirler, tartışmalar ve öneriler diyoruz. E, fakat şöyle bir gerçeklik de var. Bu fotoğrafını çektiğimiz ailelerden birinden gelen bir cümleydi. İkimizi de çok etkiledi de aynı zamanda çok da doğru bir tepkide. Sevgili İbrahim Eke'nin sözüydü. Onu burada tekrarlamakta fayda var. E, hangi sosyal fayda için çalışıyor olursak olalım. Eğer iklim değişikliğiyle mücadele etmezsek uğruna... ...savaşılacak, uğruna mücadele edilecek... ...herhangi bir sosyal fayda kalmayacak... ...çünkü geleceğimiz kalmayacak... ...evet aynen böyle... Ee, ...bu geleceksizlik... E, ...hali bir taraftan da bir kıyamet senaryosu gibi gözüküyor... ...kıyamet senaryosu gibi görünen her şey gibi de... ...çok uzak gelecek gibi gözüküyor... İşte bu uzak geleceğin aslında... E, ...çoktan geldiğini ve senin... E, ...yani kul, o, kişilerin de o geleceğin içinde yaşadığını... ...söylemek için e, yapılan bir kampanya bu... We are the climate generation ya da iklim kuşakları kampanyası. Tekrar edeyim şeyi. Nasıl kapılı, katılınabiliyor bu kampanyaya? We are the climate generation e, nokta, nokta com slash e, tr biraz Türkçe biraz İngilizce söylemiş <gülüyor> oldum ama hani, Taksim tr neyse. Adresine giriyorsunuz. Bu adreste bir e, Avrupa'daki yedi ülkenin yedi şehrin insanların fotoğrafları var. O fotoğraflara bakabiliyorsunuz. Ama daha önemlisi doğrudan doğruya kendi fotoğrafınızı yüklüyor, istediğiniz mesajı yazıyor ve ya da var olan mesajlardan birini seçiyor. Ve kendi afişinizi oluşturabiliyorsunuz. Üzerinde de We Are The Climate Generation yazıyor afişin yani bunlar hazır olarak hazırlanıyor, geliyor size. Siz ister sosyal medyadan paylaşıyorsunuz, isterseniz print alıyorsunuz. Sadece kendi fotoğraflarınızı paylaşmakla kalmayın başka insanların da paylaşması için onlara da gönderin. Evde Hatice... varsa üç kuşak kedinizin fotoğrafını da gönderebilirsiniz. Evet, evet. Bütün canlılar bu kuşakları oluşturuyorlar. Yani sardunyasının fotoğrafını çekip de göndermek de mümkün elbette. Ama daha da ötesi hani mahallede yapın bunu, okulda yapın, işyerlerinizde yapın. Daha fazla insanın ben iklim kuşağıyım demesini sağladığımız ölçüde iklim kuşağı ne demek, iklim değişikliği ne demek gibi kavramlar üzerine daha fazla insanın aşinalığını sağlayacağız, düşünmesini sağlayacağız. Bunu uzak bir geleceğin meselesi olmaktan kurtaracağız. Zihinlerde bir alan açacağız ve bu alanın üzerinden konuşma şansımız olacak. Söylediğimiz yeni sözler açılmış bir klasörün içine yerleşecek artık yani boşlukta uçmayacak. Umuyoruz ki e, böyle bir e, şeyi, yolu döşemiş olacak bu kampanya. Ha. İklim kuşakları ailesine kampanyaya katılmak için ve sesinizi yükseltmek için... ...tek gerekli olan şey üç, üç kuşağın bir arada göründüğü fotoğrafları yüklü olmak. Bunun dışında da e, özel bir gereklilik e, mevcut değil. Fotoğrafların tabii ki size ait oluyor olması <gülüyor> ve izinin size ait olması çok kritik meseleler ama... ...asıl kritik mesele sanırım e, iklim kuşaklarıyız diyerek bu, bugün, şimdi, hemen harekete geçmemiz gerekliliğinin tekrar altını çizmek. Hemzeminde evet. Rauf Gözmen ve damla özlerle birlikteydiniz ve iklim kuşaklarıyız kampanyasını konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen